9 Eylül 2017 Bursa, Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefî husr İllenlezîne âmenû Ve amelû sâlihâti Ve tevâsav bil haqq Ve tevâsav bil sabr Sadakallâhul azîm Elhamdülillâhi rabbil âlemin Evet bu hafta sohbetimiz Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin Tedbirat-ı İlahiye adlı kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. bu Dimeye'yi tamamladık. Birinci bölüm kitaba giriş yapıyoruz. Bedenin hükümdarından ibaret olan vücut halifesi ve sufilerin onun hakkında garazları ve onları tabiri beyanındadır. Bilinsin ki aziz Allah muhakkak bu halife külli ruhtur ve Allah subhanehu ve teala ona Bakara suresi 30. ayette ya Habibim zikret şu vakti ki Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife kılıcıyım dedi. Mübarek sözünde dikkat çekti ve en küçük alemde onun karşılığı beden arzında ruhun halife kılınmasıdır. Biz bu kitabın başında ona işaret ettiğimiz şeyde kastettik ve bu kitabın tamamında onun meydana çıkarılmasına azmettik. Ve dünya hayatının zahirini bilen ve ahiretlerinden gafil olan kör tenkitçilerin kötüleme ve tenkit etme korkusunu ön bilgide yazdık. Ve tenkitçinin ona bir yol bulamaması için murad ettiğimiz şeyin hakikatini ortaya koyduk. Şimdi biz Allah Teala'nın bereketi üzerine söyleriz. Allah Teala ise hakkı söyler ve doğru yolu irşad eder. Bilinsin ki bu kitabın başlarında şerh edildiği üzere bir olan hakiki vücudun gayrılık elbisesi ile zuhuru ruh mertebesinde olmuştur. Evet, hakiki vücudun gayrılık elbisesi ile zuhuru ruh mertebesinde olmuştur. Ve bu mertebe fert ve vahid yani birdir. Çünkü birden ancak bir çıkar. Tahkik ehli buna külli yani bütünsel ruh ve ilk halife derler. Ve külli ruh emr yani ilahi külli iştir. Nitekim ayeti kerimede İsra 85 de ki, ''Ruh Rabbimin emrindendir.'' buyrulmuştur. Ve bu külli yani bütünsel ruhun cüzleri ve tabileri sonsuzdur. Çünkü ilahi külli işin sonsuz cüzleri ve tabileri vardır ki bunlara ilahi işler ve ilahi bağıntılar derler. Birin bağıntıları türündendir. Çünkü birin yarım, üçte bir, çeyrek, beşte bir ve diğerleri gibi sonsuz bağıntıları vardır.'' Ve külli ruh hakikati Muhammediyenin külli olarak ruhi mertebede tenezülünden başka bir şey değildir. Evet, külli ruhu ifade ediyor burada. Külli ruh hakikati Muhammediyenin külli olarak ruhi mertebede tenezülünden başka bir şey değildir. Nitekim hadisi şerifte, Allah ilk önce benim ruhumu halk etti buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine başka bir hadiste hani Adem Su ile toprak arasındayken ben Nebiydim buyurmakta Resulullah Efendimiz. Yani ilk yaratılan şey, hakikati Muhammedi dediğimiz ciheti ile Resulullah Efendimizin nuru, halk olunması itibariyle ilk yaratılan oydu. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte de ilk önce benim ruhumu halk etti buyurduğu yerde, hadis-i şerifte Resulullah Efendimizin işaret ettiği hakikat bu oluyor. Şimdi bu ruh ve onun tabileri ve cüzleri ruhi mertebede kaldıkça halifelin fiili eserleri ortaya çıkamayacağından daha sonra bu külli ruhtan ilahi ilimde sabit olan ilahi isimlerin suretlerinin görünme yerleri ayrıldı. Nitekim hadisi şerifte Ben Allah'tanım, müminler de benim nurumdandır buyurulmaktadır. Mesnevi şer edicilerinden Bahrul Ulum Mevlana Abdül Ali Risalelerinde buyururlar ki Ruhlar iki kısımdır. Bir kısmının tasarruf ve tedbir dolayısıyla bedenlere bağlantısı yoktur. Cismimizde olan konuşan nefsin tedbir ve tasarrufu gibi. Ve onlara kerubiyan derler. Bunlar da iki kısımdır. Kerubiyan. Bunlar da iki kısımdır. Bir kısmının cisimler aleminden haberi dahi yoktur. Çünkü bunlar mecnunlardır. Vahdet yani birlik tecellileri kahrı onların ilimlerini yakmıştır. Ademe secdeye ve boyun eğmeye memur olmadıklarının sebebi budur. Hatırlayın daha önceki derslerimizde Allahu Teala'nın yaratmış olduğu melekler sınıf sınıf çeşit çeşit melekler var ve bu meleklerin içerisinde henüz bu alemden dahi haberi olmayan insanlıktan haberi olmayan cinlerden haberi olmayan yaratılmışlardan haberi olmayan sadece Allah'ı zikir ile memur kılınmış melekler var Allah'ın kendine yakın kıldığı işte mukarribun dediği burada Keruviyan diye geçen sınıf bu melekler alemden dahi haberi olmayan melekler vardır melekut vardır melekler de çünkü sınıf sınıftır dedik yüksek mertebede olan melekler var aşağı yeryüzünde görevlendirilmiş melekler var bu mahiyette melek dediğimiz zaman tek standart bir yapı anlamayalım bu çok geniş bir e, oluşum bir yapı meleklerde melek zaten kökeni itibariyle güç kuvvet melk arapçada melk kelimesinden gelmekte güç kuvvet anlamlarını da ihtiva etmekte hatta daha önceki sohbetlerimizde de bahsetmiştik bizim vücudumuzda dahi birçok melekler var yani vücudumuzda bu gözümüzün görmesini sağlayan, midemizin çalışmasını, idiklerimizi hazmetmemizi sağlayan, dilimizin hareket etmesini, konuşmasını sağlayan, vücudumuzdaki vesaire tüm organlarımızda bu işlevleri yürüten melekler var. Bizim bunlardan hiç haberimiz yok. Ama bütün işlemler tıkır tıkır yürümekte. Vücudumuz üzerinde her şey yürümekte. Bunlar işte Allahu Teala'nın bizim vücudumuza da yerleştirmiş olduğu melekler vasıtasıyla bu işler yürütülmekte. Dolayısıyla bu manada hem vücudumuzda melekler var hem alemde, dışarıda, içimizde, enfüste, afakta her yerde melekler vardır. Allah-u Teala bu e, murad ettiği işlerin oluşunda bu melekleri sebep kılarak, vasıta kılarak bunları, bu işleri cereyan ettirmektedir. Bu manada işte Allah'ın kendisine ibadet için ayırdığı sadece kıyamda duran, Sadece rükuda duran da bir takım melekler var. Bunlar işte mahlukattan haberi olmayan melekler dahi var. Bunu dile getirmek istemiş burada. Devam ediyoruz. Adem'e secdeye ve boyun eğmeye memur olmadıklarının sebebi budur. İşte Hazreti Adem'e Allahu Teala halk ettiği zaman secde emri verdiğinde bu secde emrine uyan meleklerin sınıfı ayrıydı. O melekler, o sınıf, o kategori ayrı. Secdeye, emre muhatap olan melekler ayrı. Bütün melekler muhatap olmadı bu emre. Mukarribun denilen o yakın melekler muhatap olmadı bu emre. Bunu da bu şekilde anlayalım. Onlar hakti ala'nın azametinde kendinde geçmiş ve divane ve Hakk'ın cemalini mütalada yeganedirler. Ve onlara müheyyem melekler derler. Ve bir kısmının da her ne kadar cisimler alimine bağlantısı yok ise de onların her bir ferdi cisimlerden bir cisim üzerinde idare edicidir. Zeyd'in cismini, Zeyd'in ruhunu idare edici olması gibi. Bunlar kayyumiyet müşahadesi içinde kendilerinden geçmiş ve hayrette kalmışlardır. Fakat onlar uluhiyet yani ilahlık barigahının kapıcıları ve rububiyet yani raplık fezinin vasıtalarıdır. Mesela bizim 12 burç diye bildiğimiz o 12 burçta bu burçların hakikati ruhaniyeti itibariyle melekler bulunmaktadır. Ve Allahu Teala bu alemde cereyan ettireceği olayları, hadiseleri işte o 12 burçta bulunan meleklerin bu alem üzerine tesirini murat ederek o tesir cihetiyle bu e, olacak olan vuku bulacak olan olaylar cereyan etmektedir. Bu, bu da bu manada o meleklerin ruhaniyetinin Allah'tan aldıkları emirle bu aleme nüfuz etmeleri demek oluyor. Ve aktez ve âlâ feyzi hazret iki kısım üzerinedir. Biri has ve feyzi ve diğeri tertip silsilesi feyzidir. Has ve feyzi Hak Sübhanehu ve Teala hazretlerinin sirayet etmesi yönünden kulun kalbine Gayrın vasıtası olmaksızın Dolup taşan bir feyzden ibarettir Ve tertip silsilesi Feyzi bahsedilen Kapıcılar vasıtasıyla olur Ve onlara Ceberuti melekler derler Ve onların reisine Ruhi azam derler Ve diğer bir itibar ile Kalemi ala derler Bakın aynı hakikatin Farklı vecihlerden farklı isimlendirilişi Ruhi azam Kalemi ala Nitekim Allah Teala ilk önce kalemi halk etti buyrulmuştur. İlk önce yaratılan kalem derken işte o vecihten o hakikati dile getirmek için beyan edilen söz. Ve diğer bir itibar ile de aklı evvel derler. İlk yaratılan akıl denilir mesela. İlk yaratılan kalem denilir. Evet bunların hepsi aynı hakikate işaret eder. Bir cihetten buna akıl denilirken bir cihetten kalem denilmiştir. Bir cihetten Nuru muhammedi denilmiştir. Ve ruhi azam bu sınıfın ilk safındandır. Ve ruhul kut ki ona Cebrail derler onların son safındadır. Ve diğer kısmı her biri bir cisimde telbir ve tasarruf itibariyle cisimler alemine bağlanırlar. Ve onlara ruhaniyan derler. Ve bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı göklere dönük olarak tasarruf ederler ve onlara ala melekut derler. Göklerdeki işleri, oluşları yürütmekle görevli olanlara Ala melekler, yüce melekler ve her bir şey üzerine bir melek vekil tay Ala melekler derler ve diğer kısmı yere dönük olarak tasarruf ederler ve onlara da Edna melekut derler. Edna, Edna da aşağı melekler olmuş oluyor, aşağıdaki işleri yürüten ve her bir şey üzerine bir melek vekil kain edilmiştir. Ve hadisi şerifte dağların melekleri ve rüzgar melekleri ve gök gürültüsü melekleri ve şimşek melekleri ve bulut melekleri olmak üzere ulaşmıştır. Ta ki Yasin suresi 83. ayette buyrulduğu gibi İşte o sübhandır. Her şeyin melekutu onun elindedir. Hakikati perdesini kaldırmaya bu manayı hakikatiyle bilmek mümkün değildir. Ve cin ve şeytanlar denilen ateşsel ruhlar en aşağı melekut cinsindendir. Şimdi burada yine bütün var olan her şeyi melek cinsiyle ele aldığı için bunları da bu manada böyle melekut cinsindendir diye ifade ediyor. Burayı iyi anlayalım. Şimdi cin ve şeytan denilen şeyler de aşağı melekut cinsindendir derken Bizim kafamızda tahayyül ettiğimiz melek cinsi değil. Çünkü o kafamızda tahayyül ettiğimiz yani nefisleri olmayan, Allah'ın emirlerine amade kılınmış meleklerden ayrı onlar. Çünkü cin ve şeytan tarifesinde nefis de var. Aynı insanda olduğu gibi. Cin ve şeytan, cinler içerisinde iman edenler, etmeyenler var. Aynı insanlarda olduğu gibi. Ama meleklerde böyle bir şey söz konusu değil. Buradaki en aşağı melekut cinsindendir kelimesini kullanmasındaki mana onların yapı taşı da melektir. Hani melek kelime itibariyle neye düşüneceğiz dedik? Melek, melk, güç, kuvvet bu manada. Yoksa cinler dumansız ateşten yaratıldığını Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etmekte Allah-u Teala. Yani onlar ateş unsurundan yaratılmıştır. İnsan Baskın unsuru toprak dedik. Dört unsurdan yaratılmıştır insan ama en baskın unsuru bizde topraktır. Cinlerde de yine dört unsurun karışımı olmakla birlikte onlarda en baskın unsur ateş unsurudur. Dumansız ateşten yaratılmıştır. Burada bu kelimeyi, burada izahat yaptık ki yanlış anlaşılmasın. Yani onlar en aşağı melekut cinsindendir derken sanki cinler meleklerdenmiş, aynı sınıftanmış gibi anlaşılmasın. Ve onlardan bazıları insani tür üzerine musallat edilmiştir ve iblis onların reisidir evet cinlerdendir iblis ve cinlerin kafirlerinin reisidir ve onlardan bazıları teklif ve vahyi kabul edicilik ile muhataptır yolun imamları ve tahkik ehlinin seyitleri indinde onlar hakkında birçok ihtilaf vardır evet bu hususta e, ihtilaflı beyanatlar da mevcut ve her biri kendi makamından haber vermiştir ve onun şerhi uzundur. Ruhlar ve melaike-i kiramın hakikati hakkında fakir tarafından füsüsül hikeme yazılan şerhin ön sözünde bir takım esasa ait bilgiler verilmiştir. Burada tekrarı sözü uzatmak olur. Şu kadar izah edelim ki melek, kuvvet ve şiddet manasınadır. Evet burada kelimenin manasını da veriyor. Ruhlar ilahi sıfatlardan birer sıfat olan hayat ve kudret sıfatlarının gayrılık eldisesiyle açığa çıkan görünme yerleridir. Vücut mertebelerinde ilahi fiiller onlar ile açığa çıkar. Çünkü bir vücutta hayat ve kudret olmasa ondan asla bir fiil çıkmaz. Ve ilahi fiillerin en belirgin mertebesi şehadet alemidir. Bundan dolayı vücudun halifesi olan bu külli ruhun bir diğerinden ayrılmış olan tabilerine hitaben Hak Teala Bakara suresi 30. ayette ben yeryüzünde bir halife kılıcıyım buyurmuştur ve en büyük alem olan şehadet hazretinde halife Adem'dir ve en küçük alem olan Adem'de onun karşılığı beden arzında ruhun halifesi kılınmasıdır. Şimdi daha önceki sohbetlerimizden hatırlayalım. Alem küçülse küçülse Adem olur. Adem büyüse büyüse Alem olur buyurmuştu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Bu ne demekti? Yani alemde yaratılmış her ne varsa onların aynısı alemde olan, mevcut olan her şeyin aynısı Adem'de de mevcuttur. Yani bizim vücudumuzda da mevcuttur. Mikro, Mikro makro meselesi. Dolayısıyla Nasıl ki bütün Allah-u Teala bu yeryüzünde halife kılıcıyım buyurduğu Hazreti Adem'i halk etmesini dile getirdiyse işte bu yeryüzünde halife Adem olduğu gibi insan vücudunda de ruh olmuş oluyor. Nasıl ki alemde ne varsa Adem'de de var. Biz bütün bu alemde cereyan eden hadiseleri birbirleriyle ilintiyi, bağıntıyı tefekkür ederken kendi vücudumuzda aynı o alemde cereyan eden meselenin bağıntısı nedir onu çözmeye çalışmamız lazım. Zaten ne dedik bu yolun başında? Resulullah Efendimizin nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifiyle yola çıkılır dedik. İşte nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinden yola çıktığınızda önce kendi nefsimizi tanımamız lazım. Dolayısıyla alemde cereyan eden hadiselerin aynısını, makroda cereyan eden hadiselerin aynısı mikroda. Yani bizde, bizim vücut dahlimizde de cereyan etmesi lazım. Bizim enfüsümüzde de cereyan etmesi lazım. Biz bu bağıntıları bildiğimiz zaman, bulduğumuz zaman, o zaman işte bu meseleyi çözmüş oluruz. Allahu Teala'nın sisteminin işleyişini, bu mekanizmayı çözmüş oluruz. Tasavvufun amacı da budur zaten. Bu mekanizmayı çözmek, işleyişi çözmek, Allah'ı bilmek, tanımak. Evet, buradan alemde nasıl ki yeryüzünde yaratılan halife Adem idi insan bedenindeki halife de ruhtur. Bunu anlıyoruz. Nitekim bu kitabın başında hamd olsun Allahu Zülcelal'e ki insanı ilmi vücuttan aynı vücuda çıkardı. İbaresinde işaret ettiğimiz manada bunu kastettik. Ve bu kitabın tamamında o vücut halifesinin meydana çıkarılmasına azmettik. Ve Rum suresi 7. ayette onlar dünya hayatının zahirini bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu üzere dünya hayatının beş duyu ile algılanan zahirini bilip ve basiret gözlerinin kör olmasından dolayı işlerin akıbetlerini göremeyip gaflet içinde bulunan tenkitçilerin kötüleme ve tenkit etmeleri korkusunu bu bölümden önce geçen ön bilgi Adı altındaki bahiste ayrıntılı bir şekilde izah ettik. Ve cüz'i akıllıların dairesinde mahsur kalan fikirleri, sınırlı resimler, alimler ile tabiat ilimleri filozoflarından ibaret olan bu ama tenkitçilerin bu kitaptaki beyanlara bir kötüleme ve tenkif yolu bulamamaları için beyanlarımızda murat ettiğimiz mananın hakikatini deliller ile ortaya koyduk. Şimdi biz Allahu Teala'nın bereketi ile söylüyoruz. Yani bizim sözümüz Cenabı Hak'tandır ve Hak Teala ise hakkı söyler ve doğru yola irşad eder. Kitabı yazım sebebim. Şimdi İbn Arabi Hazretleri bu kitabı neden yazdığını ifade ediyor. Cenabı şey Ekber bu kitabın yazım sebebini beyan ederek buyururlar ki. Şeyh Ebu Muhammed El-Murruri'yi ziyaret ettiğim zaman onun nezdinde Sırrul Esrar isminde bir kitap gördüm. Murur, Mimin ve ilk Ra'nın zammı ile Kuzey Afrika'da olan bir şehrin ismidir. Cenabı ı şey, İspanya'dan oraya geçip seyahat buyurmuş ve o diyarın ehlullahı ile sohbet eylemiştir. Hazreti Şeyh-i Ekber bu Sırrul Esrar kitabını yazan hakimin ismini zikretmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de kıssası beyan buyurulan İskender Zülkarneyn devrinde yaşayan bir zat olduğu ve bu kitabı yaşlılık zatından dolayı onunla beraber seyahate kudreti olmadığı vakitte daima nezdinde bulundurarak hükümet idaresinde içeriğinden istifade etmesi niyetiyle Zülkarneyn için yazdığı anlaşılmaktadır. Evet bu sırr Esrar kitabını Zül İskender Zülkanney'in zamanında e, bir hakimin, zül, abi isim vermemiş hakim diyor, bilemiyoruz artık onun onun zamanında yazılmıştır bu ihtimal İhtimal ki bu kitabın bir nüshası Kuzey Afrika'da bulunan kütüphanelerin bir köşesinde mevcuttur. İçeriği dünyevi memleketin idaresine dair olduğuna göre bir idare hukuku kitabı demek olur. Bu Sırul Esrar adındaki kitap. Hazreti Şeyh buyururlar ki Ebu Muhammed bana hitaben şöyle dedi bu yazar yani bu zülkarneyinin hakimi bu kitabında dünyevi memleketin tedbirinden ve idaresinden bahsetmiştir ve ben senden bu kitaba karşılık olarak insani memleketin siyasetini isterim ki yani bu kitap dünya işlerini tedbirle yürütmekle alakalı yazılmış bir kitap ben de buna karşılık insan memleketinin tedbiri idaresiyle alakalı işleri yürütmek nasıl olur bunu isterim. Ki bu siyaseti bilmekte bizim uhrevi saadetimiz oluşur. Tabi insan kendi vücudunun hakikatlerini öğrenmekle uhrevi saadete ulaşır. Yani dünyevi memlekette nasıl ki hükümdar ve onun veziri vesaire idareye bağlı olanlar varsa bu memleket hükmünde olan insan vücudunda da öylece bir hükümdar ve veziri vesaire idareye bağlı olanlar vardır. Bunlar nelerden ibarettir ve nasıl tasarruf ve idare ederler? Bunları beyan et. Ben Ebu Muhammed'in bu talebini kabul ettim. Ve Zülkarneyn'in hakiminin o kitaba koymuş olduğu mülk idaresi manalarından daha çoğunu ona karşılık olarak yazdığım bu kitaba koydum. Ve Zülkarneyn'in hakiminin kendi kitabında büyük mülkün yani dünyevi memleketinin idaresi hakkında gaflet ettiği bir takım hususları da beyan ettim ve ortaya koydum. Yani onun atlamış olduğu, ifade etmediği meseleleri de ben bu kitaba yazdım. Ve bu kitabımı Mürur şehrinde 4 günden daha az bir zaman içinde bitirdim. Ve hakimin kitabının büyüklüğü benim kitabımın büyüklüğünün yaklaşık çeyreği veya 3'te biri kadar bir şeydi. Şimdi benim bu kitabımda dünyevi memleketin idare tarzı bulunduğundan hükümdarların hizmetinde bulunan kimselerin işine yarar. Bu kitap şu an okumakta olduğumuz kitap ve aynı şekilde onda insan vücudunda ilahi düzen dairesinde tasarruf ve idare hususları da bulunduğundan ahiret yolu sahiplerine kendi nefislerinde istifade sebebidir. Ve her bir kimse benim bu kitabımdan bir niyetle istifade eder ve her kişi kendi niyeti ve kastı üzerine haş olur. Evet bu kitabın başlangıcında derslere başlarken söylemiştik. Bu kitabı okumamızda hem kendi vücudumuzu tanımamız ve kendi vücudumuz üzerinde tasavvuf meseleleriyle alakalı yürüteceğimiz meseleleri nasıl yapacağımıza dair bilgi sahibi olduğumuz gibi bu kitabı bir iş yerinde yönetici olarak çalışan bir şehrin valisi, bir şehrin belediye başkanı, bir ordu'nun komutanı, bu konumda bulunan kişiler veya da aile, aile reisi olarak bir baba mahiyetindeki eşi ve çocuklarına karşı yürüteceği e, idare ile alakalı mevzuları bilmesi adına çok muhim bilgiler ihtiva ettiğini beyan etmiştik. Bu kitabı okumanın işte bu manada. Çok büyük faydası olduğunu da beyan etmiştik. Bunları dile getirmiş oluyor ve giriş yapıyor. Allah Teala senin kalp ve ruh ve akıl gözünü marifet nuru ile nurlandırsın. Bilesin ki Allah Teala Hazretlerinin iradesi ve tercihi ile ilk önce vücuda getirdiği mevcut tahkik ehlinin anlayışına göre öyle bir cevherdir ki onda terkip yoktur. Basittir. Karışım yok, terkip yok. Basittir. O ilk cevher. Çünkü terkip cisimlerin şanıdır. Ve kimya ilminde her ne kadar unsurlar basit ve bileşik olarak iki kısmı ayrılmış ise de bu kısımlandırma o bilim dalının bakış açısına göredir. Çünkü basit elementler de mana ile suretten bileşiktir. Ve her birinin manaları kendilerine has olan vasıflardır. Örneğin basit olan hidrojenin vasıfları oksijene benzemez ve azotun vasıfları da bunlara benzemez. Diğer taraftan sonradan yapılan keşiflere göre elektron teorisi her bir basit elementin dahi bileşik birer madde olduğunu beyan etmektedir. Nitekim geçmiş yıllarda maddenin en ufak yapı taşı olarak bilinen atom diye ifade edilmişti. Değil mi? Bundan 20-30 sene öncesi. Ama şimdi atomun dahi altına inildi. Şu an mesela kuantum çıktı. Wow. Tabi yani demek ki bilim o an için tespit edebildiği atomdu en alt. Biz bunu tespit ettik. Daha altı yok diye ifade edildi ve altta da daha altına ulaşamıyoruz. Ulaşamadı bilmiyoruz diye ifade edilmişti. Ama şu an bilimin geldiği yerde artık daha altına inmekte. Atomun da aşağısına inmekte. Belki daha da ilerleyen zamanlarda daha alt bilimlere inilecek. Bilim geliştikçe bunları tespit etmekte. Bundan dolayı bu ilk cevherin basit oluşu bunlar gibi değildir. Hakiki basittir ve ruhaniydir. Yani manevidir. Çünkü manada terkip yoktur. Ve bu ruhani basit cevher ikilikten pak olan bir ferttir. Tektir. Evet şimdi işte burada ifade etmek istediği ilk yaratılışta allah Teala ilk var ettiği, hani farklı cihetlerden baktığımızda farklı isimlerle adlandırdığınız ilk akıl dediğimiz, kalem dediğimiz, nur-u Muhammedi dediğimiz hakikate atıf yapıyor burada. Nur-u Muhammedi ilk cevher. Bütün var olan, alemde var olan her şey ise ondan var oldu. O cevherden Ve maddi olarak yer kaplamaz. Yani fezada belirli bir mahalle işgal etmez. Nitekim insanın beyin hücreleri gayet küçük olduğu halde onda sonsuzluğun manası ve diğer sonsuz durmaksızın devam eden manalar vücut bulur. Bu küçük hücrelere bu manaların bağlanması onların maddi olarak yer kaplamamasından dolayıdır. Eğer yer kaplasa bu çok büyük manaların o kadar küçük bir mahalde vücut bulmaması lazım gelirdi. İşte ruh hakkında tahkik ehli Alimlerinin anlayışı budur. Fakat akıl dairesinde mahsur kalan alimlerin ve filozofların anlayışında bu cevher maddi olarak yer kaplayıcıdır. Yani fezada bir mahal işgal eden türdendir. Onun mahiyeti hakkında ne gibi bir söz söylemek gerekirse bu kitabın ikinci bölümünde zikredilmiştir. Bu ruhani basit cevherin fert olarak vücuda getirilmesi hakkında bazı kimseler yani filozoflar ve felsefeciler birden ancak bir çıkar. Düsturunun sebep gösterirler. Oysa uluhiyet mertebesinde yani mutlak vücudun vahdet yani birlik mertebesinde meşiyet yani üst irade sabittir. Ve diğer sıfatlar gibi bir sıfat olan irade sabit olunca vücuda getirme emrinde böyle bir düstura tabi olma mecburiyeti yoktur. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri istese idi ilk önce böyle bir fert cevheri vücuda getirmeyip bir defada birden fazla mevcudu vücuda getirirdi. Eğer filozof ve felsefecilerin zannettiği gibi olsaydı Hak Teala iradesini icra etmede kusurlu ve aciz ve kudreti de noksan olur idi. Böyle olunca birden ancak bir çıkar sözü vahdet yani birlik mertebesi için doğru değildir. Belki bu söz bütün sıfatlardan ve bağıntılardan ve niteliklerden münezzeh olan ehadiyet mertebesi için doğrudur. Nitekim Hazreti Şey İbrahim Şeddari Ayni Hakaiq Nuna risalesinde şöyle buyurur. Ne zaman ki taayyünsüz zat taayyün suretiyle açığa çıkar onun ilk tenezzülüne ilk taayyün ve mutlak ilim ve mutlak vücut derler. Evet. Bu zatın sözünü tekrar ediyorum. Ne zaman ki taayyünsüz zat taayyün sureti ile açığa çıkar onun ilk tenezzülüne işte o ilk tenzül edişine açığa çıkışına ilk taayyün ve mutlak ilim ve mutlak vücut derler. Çünkü Zatın şuuru ve zatın vicdanı bu mertebede kayıtsız olarak bilinendir ve gayrılık mutlaktır. Bu mertebede ikinci mertebenin tersi nedir? Çünkü o mertebede zatın ilmi sabit ayınlar bilinen kaydı ile kayıtlıdır. Ve bu mertebeye ondan dolayı hakiki birlik derler ki bu ilk taayyün nefsinin ismidir. Şimdi bu meselelere idrak etmek için, anlamak için dedik ya, Allah'ı bilmekte daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik. İlk, La Taayyun mertebesinden bahsettik. La Taayyun neydi? Taayyunun hiç olmadığı. Ancak zatın olduğu mertebe. Ki orada o ile alakalı hiçbir şey konuşamayız. Çünkü zattan gayri hiçbir şey yok. İlk Taayyun dediğimiz, birinci Taayyun dediğimiz işte o hakikat i Muhammediye'nin yaratılış mertebesi. İlk Taayyun mertebesiyle birlikte ondan sonra alemler halk olundu, yaratıldı. Buradan yani ilk taayyünde işte o hakikati Muhammedi dediğimiz ya da diğer vecihten baktığımızda ilk akıl dediğimiz, diğer vecihten baktığımızda kalem dediğimiz mevzu, ilk taayyün. İsimler. Tabii, burada farklı vecihlerden bakıldığı zaman onu nitelemek için de farklı isimler koymuş Ehlullah bunu ifade edebilmek için. Dolayısıyla bu ilk taayyünün öncesine sadece ifade edebilmek için la taayyün diyoruz yani taayünün olmadığı zat mertebesi onunla alakalı hiçbir mahlukatın hiçbir bilgisi yok oraya ulaşmamız mümkün değil la taayün mertebesi orasına ne diyoruz zat mertebesi işte bu izahlardan anlaşılır ki bu sözün kendisinde irade sabit olan birlik mertebesi için söylenmesi iradeye acz ve kudrete noksan isnat edilmesini gerektirdiğinden Hazreti Şeyh bu mertebe hakkında bu sözü tamamıyla Kaldırırlar. Zaten bir defada birden fazla eşyanın vücuda kendiliğinden mümkündür ve kendiliğinden mümkündür ve imkansız değildir. Ve mümkün olan her şey de kudretin bağlanacağı bir şeydir. Böyle olduğuna şahit bu alemde birçok örnekler vardır. Örneğin bir tas içine sabunlu su koyup üzerine sabunlanmış bez örtülüp gergin bir şekilde tutulsa ve kenarından üflense bir defada binlerce köpük peydahı olur. Bu ise bir asıldan bir üfleme ile bir defada birden fazla suretlerin meydana çıkmasından başka bir şey değildir. Şimdi eğer ilk vücudun vahid yani bir olduğu sabit oldu ise bu birin sabitli hususu ancak Hak Teala Hazretlerinin üst iradesi ve tercihi ile olmuştur. Hak Teala onu böyle dilemiştir. Bu halife hakkında gerek yazarın ve gerek diğer hakikat ehlinin de birer manaları vardır. O hakikat ehlinden bazısı o halifeye i̇mam Mübin derler ve bazılar arş tabir ederler ve bazıları da hak aynası derler. Ve buna benzer diğer tabirleri kullanırlar. Bundan dolayı biz o hakikat ehlinin, o halife hakkındaki tabirlerini ve Allah Teala Hazretlerinin ancak o halifeye bahşettiği ve ona tahsis ettiği bir takım sıfatlardaki itibarlardan zahir olan şeylere bakıp bu ibareler ile hangi mananın ona tahsis edilmiş olduğunu zikir ve beyan ederiz. Yani o halifenin hangi sıfatına göre İmam-ı Mübin, demişlerdir ve hangi sıfatına göre arş tabirini kullanmışlardır. Bunları beyan ederiz. Evet, şimdi burada demek ki neyi anlıyoruz? Allahu Teala önce varlığın birliği manasında o biri halk etti. İşte o bir dediğimiz şey hakikati Muhammediye. Doğru Muhammedi dediğimiz işte farklı vecihten sebepsiz. baktığımızda sebepsiz sebepsiz olarak yaratılan. Allahü Teala iki hal şekilde halk eder. Buyuruyor İbn Arabi Hazretleri. Bir, sebepsiz halk eder. 2. Sebepler dairesinde halk eder Sebepsiz halk edilen o şey O ilk başlangıç o cevher Nuru Muhammedi dediğimiz Hakikati Muhammedi dediğimiz cevherdir Ve bütün alemde var olan her şey O birden yaratıldı Dolayısıyla varlığın birliği Manasında ilk yaratılan birdir Dolayısıyla varlığı Daha önceki sohbetlerde de dile getirdik Varlığın Akıl yürütme yoluyla Felsefe yoluyla varabileceği Nokta orasıdır Felsefecilerin işte biz e, kendi deyimleriyle işte Tanrı'yı bulduk dedikleri nokta ya da işte yaratıcıyı bulduk, Tanrı'yı bulduk diye ifade ettikleri nokta felsefecilerin akıl yürütme yoluyla vardıkları o nokta işte bir dediğimiz Allahu Teala'nın sebepsiz olarak halk ettiği o bir var ya varlığın birliği, nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi dediğimiz ilk akıl dediğimiz ilk cevher ancak oraya varabiliyorlar işte. Bunun ötesini algılamaları felsefecilerin veya akıl yürütme yoluyla bu işte iştigal edenlerin bunun ötesine varmaları muhal. Mümkün değil. Çünkü ancak tasavvuf yoluyla e, Kur'an'ın ayetlerinin bize ifade ettikleri manalar ile Resulullah Efendimizin bu ayetlerden bize açtığı manalar ile tasavvuf ehlinin, ehlullahın ifade ettikleri bu Kur'an ve sünnetten anladıklarını ifade ettikleri manalar ile biz bunun ötesindeki hakikati belli bir düzeyde o da istidadımıza göre kapasitemize göre idrak edebiliyoruz kalp yoluyla yani aklın bittiği akıl yürütme yoluyla varılabilecek çizgi orada bitmiş oluyor artık oradan ötesine yolculuk ancak kalp idrakiyle yani kalpteki sır idrakiyle devam edilebiliyor anlaşılabiliyor oradaki ileride, ilerideki hakikatler işte Hz. Ebu Bekir'in Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır dediği nokta oraya gelmiş oluyor devam ediyoruz Fasıl, ruh hakkında Beyanlar Bu kitabın yazarı olan Hazreti Şeyh Ekber buyurur ki Tahkik ehli sınıfı Tahkik ehli olan Ehlullah sınıfı Halife hakkında şöyle beyan ederler ve Ebu Hamid Gazali O sınıftandır oh. İmam Gazali olarak bildiğimiz zat Ebu Hamid Gazali Muhakkak külli ruhtan ibaret olan bu halife emir alemindendir. Çünkü ilahi külli iştir. Ve ilahi iş ise manadır. Ve tahkik ehli sınıfının belirlediği terimlerin gereğince halk aleminden değildir. Halk yani yaratılmış alemden değildir. Bu kerem sahibi sınıf ruhun emir aleminden olduğunu İsra 85 de ki ruh Rabbimin emrindendir ayeti kerimesini delil olarak gösterirler ve maksadı beyan için emir alemi terimini buradan alırlar ve emir alemi tabiriyle Allah Teala tarafından mertebelerden hiçbir mertebenin ve hilkat tavırlarından hiçbir tavrın aracılığı olmaksızın ancak azizin emrinin müşafahesiyle yani kün, ol, emriyle çıkmış olan her bir şeyi murat ettiler. Nitekim Hak Teala Nahl suresi 40. ayette bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur buyurur. Ve o emir alemi mutlak vücuda izafe ile ikinci sebeptir. Çünkü emir alemine göre ilk sebep mutlak vücuttur eğer mutlak vücut olmasa kün ol emrinin kaynağı bulunmaz idi kaynak ise çıkan şeyin sebebidir fakat yine o emir alemi kayıtlı vücuda yani halk edilmişler alemine izafe ile ilk sebeptir çünkü kayıtlı vücudun kaynağı emir alemidir ve kayıtlı vücut dediğimiz şeyler ilahi icatlardır Nitekim hakta Teala Bakara 117'de gökleri ve yeri eşsiz olarak vücuda getirendir buyuruyor. Gökler ve yer icatlardan ve halk edilmişler alemindendir. Halk edilmiş, yaratılmış. Ve kerem sahibi tahkik ehli hazretleri halk alemi tabirinden emrin müşafehesi yani kün, ol emri olmaksızın öne geçen sebepten yani ilk sebep Emir aleminden çıkan her bir vücudu murad ederler ki bu mevcut da kayıtlı mevcuttur. Ve bu kayıtlı mevcuda kelime tabir ederler. Çünkü kelime nasıl bir manayı taşıyıcı olarak zahir ve algılanabilir ise o kayıtlı mevcut dahi öylece bir manayı taşıyıcı olarak zahir ve algılanabilirdi. İşte bu itibar ile senin ve benim kayıtlı vücutlarımız birer kelimedir bu manada ne diyoruz alemde yaratılmış her şey Allah'ın bir kelimesidir Ay, öyle yapalım ayetidir kelimesidir Hak Teala Hazretleri külli manayı taşıyıcı olarak zahir olan alemin efendisine ve onun halikına ve terbiye edicisine işaret olarak Kur'an-ı Kerim'de Araf 54 halk etme ve emir onun değil mi? ''Âlemlerin Rabbi olan Allah mübarektir.'' buyurdu. ''Şimdi ne zamanki emir alemi ve halkın manaları bu izahlar ile karar eyledi, bu hakikat bilindiği zaman istediğin sözler ile manayı beyan edebilirsin. Ve sözler arasında darlık ve cimrilik yoktur. Biz bu manayı Kur'an-ı Kerim'den elde ettik. Allah Teala Hazretleri ise hakkı söyler ve doğru yolu irşad eder. Bundan dolayı beyanlarımızı inkar vadisine gitme.'' Beyanlarımızı inkar etme diyor. Onlar üzerine konulmuş terimlerin ibareleri. Kerem sahibi tahkik ehli hazretlerinin halife hakkında koymuş oldukları terimlerin beyanındadır. Hz. Şeyh Ekber buyurur ki manalar ehlinden olan tahkik ehlinin bazıları halifeye ilk madde terimini koydular. İlk madde. Bu terimin koyuluş sebebi budur ki sonradan olanların yani izafi ve imkan dahilindeki mevcutların mebdeyi olduğu için o halifeye ilk yardım edici dediklerinden ilk tabirini uygun gördüler. Ve onlar bu halifeyi hak Teala nasıl bir sıfat ile vücuda getirmiş ise bu sıfat ile isimlendirdiler. Ve bir şeyin sıfattan kaim olduğu şey ile isimlendirilmesi akla uzak bir şey değildir. Nitekim Tabiplik ve hikmet ve katiplik ile ahir sıfatlarıyla kaim bulunan bir kimseye tabip, hakim ve katip denilmesi caizdir. Ve işte ancak bu mana sebebiyle halife ve ilk madde tabir olundu. Çünkü kitabın başından beri geçen izahlardan anlaşıldığı üzere Allah Teala eşyayı iki nevi üzerine halk etmiş ve açığa çıkarmıştır. Birinin sebep vasıtası olmaksızın az önce bahsettiğimiz gibi sebep vasıtası olmaksızın halk etmiş ve onu diğer bir şeyin halk edilmesine sebep kılmıştır. Ve ilk mevcut olan halifeyi mertebelerden hiçbir mertebenin ve hilkat tavırlarından hiçbir tavrın aracılığı olmaksızın ancak kün ol emrinin müşafahesiyle yani söylenmesiyle açığa çıkardı ve bu ilk mevcudu diğer sonradan olanların halk edilmesine ve vücuda getirmesine sebep kıldı. Ve doğru inanış budur ki Hak Teala eşyayı hak ehline muhalefet eden mutezile ve kaderiye ve cebriye gibi bir takım sınıfların inanışlarının tersine olarak sebepler ile değil sebepler indinde yapar. Çünkü eşyanın mutlaka sebepler ile halk edilmesine inanmak, hakkın kudretini bir kayıt ile kayıtlamak demek olur. Sanki sebepler olmasa onu vücut bulmayacak, açığa çıkmayacak gibi bir anlam çıkar ki böyle bir şey yok. Sebepler indinde yapar diyor. Ve kayıt altında olan ise aciz, iç, aciz içinde bulunur. Ve sebeplerin vücudunu beklemeye mecbur olur. Hak Teala ise eşyayı halk etmede sebeplere muhtaç değildir. Fakat eşyayı sebepler perdesi arkasında halk eder. Sebepler perdesi arkasında halk eder. Perdesinin evet, arkasında Evet. Bu ise eşyayı hikmet üzerine tertip etmiş olmasındandır. Ve bu tertip rahmetin aynıdır. Mesela Hak Teala Hazretleri bir kimseyi sebeplerine teşebbüs etmediği halde hiç ummadığı bir şekilde zengin edebilir. Nitekim buyurur ki Talak 3 ve hesap etmediği bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse artık ona o kafidir. Ve bunun bu alemde birçok zahiri örnekler görülmüştür. İnkara mecal yoktur. Fakat zenginliği ticaret gibi bir sebep perdesi arkasına koymuştur. Bu da zengin olmayı arzu edenlerin ne yolda hareket etmeleri lazım geleceğini bilmeleri içindir. Ve aynı şekilde açlık gibi bir derdin giderilmesini yemeğe bağlı kılmıştır ve yemek sebebi bir perdedir. Karnı acıkan bir kimsenin ne yapacağını bilmesi için tokluğu yemek sebebi perdesi arkasına koymuştur. Eğer böyle bir sebep olmasa insan açlık hali içinde ne yapacağını bilemeyip şaşırır kalır idi. Oysa Hak Teala hazretleri tokluk halini sebeplerin vücudu olmaksızın da halk eder. Evet. Nitekim hallerinin tercümeleri incelenen binlerce evli Allah'ın birçok zamanlar yemeye ve içmeye ihtiyacı olmaksızın yaşadıkları ve vücutlarına da zaaf gelmediği olmuştur. Halvete girdikleri zaman birçok evli Allah kitaplarda okumuştunuzdur. 40 gün hiç yemeden duran evli Allah var. Evet. Halvete giriyor. Kırk gün yemiyor. Kırkıncı gün halvetten çıktığında yiyor icabında. Bundan anlaşılır ki hak eşyayı sebepler ile değil, sebepler indinde ve sebepler perdesi arkasında yapan. Günü uyanın, var tabii ki. Tabii, yedi uyuyanlar olarak bildiğimiz ashab-ı keyf. Tabii. Ve doğru ve sabit olan budur ki muhakkak ilk mevcut kendisinden evvel bir sebep mevcut olmaksızın halk edilmiş ve açığa çıkarılmıştır. Ve daha sonra bu ilk mevcut Kendinin dışındakilerine bir sebep ve onun için bir madde olmuştur. Ve bu onun dışındakiler yani ilk mevcudattan sonra sonradan olan şey öne geçen akit üzerine bu ilk mevcuda bağlıdır. Ve bu bağlanış da adi ve akli ve şeridir. Adi da, e, dirinin hayata ve kadirin Kudrete ve müridin iradeye ve benzerine ve şer'i bağlanış da sevabın itaatli fiillere ve isyanın günaha bağlanışları gibidir. İşte Kerem sahibi tahkik ehli hazretleri bu manaları mütalaa ettiklerinden dolayı o ilk mevcut olan halifeye ilk madde ismini verdiler ve bu terimi koydular. Ve bu isimlendirme ve terim güzeldir. Ve bu isimlendirmelerden dolayı onlara Şeriat hükümlerine göre ve aklen hata isnat edilemez. Ve tahkik ehlinden bazıları o halifeye arş tabir ettiler. Ve külliruh olan o halifeye arş ismini vermelerinin beyanı budur ki bir sözde arş alemi ihata edicidir. Ve bir sözde de alemin hepsidir. Yani bir söze göre arş alemi ihata etmiş olan dokuzuncu felektir. Ve bir söze göre de alemin tamamıdır. Ve o arş emir ve yasağın kaynağıdır. Bilinsin ki arş kelimesinin bir takım sözlüksel manaları vardır. Taht, hanenin çatısı ve kıymet ve makam ve kıvam ve bir işin sıhhati ve bir şeyin kuvvetli tarafı ve yükseklik ve bina manalarına gelir. Tefsir ve hadis ehli Kur'an ve hadislerin manalarından arş hakkında iki mana çıkarmışlardır. Bir söze göre arş alemi ihata etmiştir ve onun hakikatini ancak hakte alabilir bilir ve bu mana hanenin çatısı sözlüksel manasına uygun olur. Ve diğer söze göre arş mutlak vücudun bütün mertebeleriyle beraber şehadet aleminin tamamıdır ve bu manada tah. Sözlüksel manasına uygun olur. Ve bunda birliktelik manası vardır. Ve emir ve yasağın ulaştığı yer şehadet alemi olduğundan bunların kaynağı şehadet alemini ihata etmiş olan veyahut mutlak vücudun bütün mertebeleriyle beraber şehadet aleminin tamamı olan arştır. İşte kerem sahibi tahkik ehli hazretleri daha önce zikredilen bu ilk mevcudu ve bu halifeyi bu birliktelik ve ihata yönünden arşa benzer buldular. Nitekim zikredilen bir söze göre arş alemi ihata etmiştir ve o arşı dokuzuncu felek itibar etmişlerdir. Ve felekler hakkındaki ayrıntılar eski ve yeni astronomiye göre İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesinde Hazreti Şeyh'in fütuhat mekiyelerinde beyan edilmiş olunduğundan burada beyanı sözü uzatmak ve maksattan dışarı çıkarmak demek olur. Şimdi Hak Teala Hazretlerinin Sübhan olan Zatı hakkında kendini överek buyurduğu Taha Beş. Rahman arşın üzerine istiva etti. Sözüne dikkat etmez misin? Eğer mahluklar içinde ondan daha büyük bir şey olsaydı bu kendini övme olmaz idi. Ve bu sözünde seçkinlerin anlayacağı bir sır vardır. O da budur ki mutlak olan zat kendi kemalatını açığa çıkarmak için kayıtlı ve kesif vücutlara istiva edici olmuştur. Lakin burada bizim işaret ettiğimiz bir sır vardır ki o sırrın sahibi ve maliki ona vakıf olduğu zaman o sırrın açılmasından oluşan zevk ile bizzat hakikatini yaşayıcı olur. O da budur ki bu ayeti kerimede zikredilmiş olan arş Rahman'ın istiva ettiğidir ve o arş sıfatın mahallidir. Yani... Rahmaniyet sıfatının tecelli mahalledir ve rahmaniyet sıfatının arşı rububiyet yani rablıktır ve rububiyet yani raplık mevcutları gerektirir. Rabluk mevcutları gerektirir. Mevcut olacak ki rap olsun. Çünkü rububiyet yani raplık merbu yani rabbi olanı ister. Bundan dolayı rububiyetin arşı da kayıtlı vücutlardır ki. Onun ilk mertebesi ruhlar mertebesidir. Ve Rahmaniyet isimlerin ve sıfatların hakikatleriyle açığa çıkmaktan ibaret olup bütün Hakk'a ait mertebelere mahsus olan bir isimdir. Halka ait mertebelerin onda payı yoktur. Ve Uluhiyet yani ilahlık Hakk'a ait ve Halka ait hükümleri toplamıştır. Bundan dolayı Rahmaniyet Uluhiyetten daha özele dönük ve Uluhiyet Rahmaniyetten daha genele dönük olur. Ve halife hak hakikati itibariyle Rahman isminin görünme yeri ve hakikat ve taayyünle büyük alem misali Allah isminin görünme yeridir. Halife Allah isminin görünme yeridir. İyi tefekkür edelim. Evet. Ve bizim isimlendirdiğimiz halife bu beyana dayanarak bir arştır ve Allah Celle ve Celaluhu Hazretlerinin istiva edilmiştir. Bundan dolayı halifenin vücudu Rahman isminin görünme yeri olan Mecid arş ile Allah isminin görünme yeri olan büyük alemden ibaret olan iki arşın arasıdır. Yani Allah ve Rahman arasıdır. Her ne kadar Haksubanehu ve Teala Hazretlerinin İsra 110. Nasıl çağırır çağırırsanız hepsi onun esmaül hüsnası yani güzel isimleridir. Ayet-i kerimesinde işaret buyrulduğu üzere birçok güzel isimleri var ise de bu iki isim diğer isimlerin imamıdır. Allah Rahman. Evet. Bakın, Muhdün iknara Rabb Hazretleri hakikatleri anlatırken hep 3 mertebeden anlatır. 3 isimle de bunu dile getirir. Allah Rahman Rabb bu üç ismi her zaman aklımızda bulunduralım. Bütün mertebeler bu üç isimle izah ediliyor çünkü. Ayet-i kerimesinde işaret görüldüğü üzere birçok güzel isimleri var ise de bu iki isim diğer isimlerin imamıdır ve bizim zikrettiğimiz bu manada sırlar ehli indinde gizlilik yoktur. Bu ayet-i kerimede işaret bulunan arşa Rahman'ın nasıl istiva edici olduğuna tarif eden bir delil istersen o delil sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Muhakkak Allah Teala Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Yüce sözüdür. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. İşte delil budur diyor. Çünkü Rahman, Hak Teala'nın zatı isimlerine ve manevi sıfatlarına dönük olan bir isimdir. Ve onun zatı isimleri ehadiyet ve vahidiyet ve samediyet ve azamet ve Kutlusiyet ve benzeri olup ancak varlığı zorunlu zatına mahsustur. Ve manevi sıfatları da hayat, ilim, kudret, irade, kelam, sem ve basardan ibaret olup bunlar halk edilmişlik mertebelerinde gözükmektedir. Şimdi bu isim sebebiyle onun rahmeti hakka dönük ve halk edilmişlere dönük bütün mertebelere kapsam olur. Çünkü onun hakka dönük mertebelerde açığa çıkışı sebebiyle halk edinişlere dönük mertebeler açığa çıktı. Bundan dolayı rahmet Rahmani Hazret'ten bütün mevcutlar hakkında umumi oldu. Ve bundan dolayı onun açığa çıkışı mevcutlarda sirayet etti. Ve Kemali Alem'in parçalarının fertlerinden her bir parçasında ve ferdinde zahir oldu. Şimdi izafi vücutlar mutlak vücudun tenezzülünden husule gelmiş ve zatında gizli olan ilahi bağıntıların ve sıfatların hükümleri gayrılık elbisesiyle açığa çıkan bu izafi vücutlar arşını istila eylemiştir. Ve bu hükümlerin istilası onun arşa istilasıdır. Ve kayıtlı ve izafi vücutlara mahluk ismi verilmiştir. Ve bu isim buna ariyet hükmüyledir. Hakikatte hepsi Hakkın vücududur. Yoksa bazı kimselerin zannettiği gibi mahlukun vücudu bağımsız olup duyma ve görme ilahi sıfatlar onda ariyet değildir. Müstakil değildir. Müstakil, haktan değildir. ayrı bir vücut sahibi değildir mevcudat. Bu hal yukarıdaki şerhlerde izah edildiği üzere bir olan vücudun latiflik ve kesiflik hükmüyle tecellisidir. İzafi vücutların özü ve hülasası Adem yani insandır. Bundan dolayı Adem Hakka dönük ve halk edinmişlere dönük mertebelerin taşıdığı her şeyi taşıyıcıdır. Böyle olunca Hak Teala Hazretleri Adem'i kendi sureti üzere halk etmiş ve açığa çıkarmıştır. Ve bütün ilahi vasıfların hükümleri ona istila eylediğinden o Rahman'ın arşıdır. O hakikati ile zatı taşıyıcıdır. Ve ilahi vasıfların da yüklenmişidir. Ey insani surette açığa çıkıp bizim bu sözlerimize arif olan kimse, kendi vücuduna ve içlerine dikkat edip tahakkuk edici ol. Ve ey bu ilahi bilgiye vakıf olan kimse, gayrılık gafletinden uyan. Ve ey nebevi ledünni ilimlerin varisi, bu ilahi bilgi nimeti ile nimetlenici ol. Bizim sözlerimiz haktan ulaşanlardır ve hakte ala hakkı söyler ve doğru yolu irşad ederler. Evet. Burada gayrılık olmadığını idrak ettiriyor ki daha önceki sohbetlerimizde bu mesele üzerinde derin derin durduk uzun uzun izah ettik. Burada da bir kısaca bu konuları da ifade etmiş bu kitaba girerken. Evet, bizler izafi varlıklar yani Allah'ın tecellilerinin açığa çıktığı mazharlarız. İlmi İlmindeki ilmi suretleriz. Bu hakikati her zaman dile getirmiştik. Evet bu hafta burada sohbetimizi tamamlıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben Allahümme ağfirli veli ve veli müminine vel müminatı el ahyayı minküm el emmatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima ulika vel hatimi lima sebega. Nasırıl haqqı bil haqqı vel hadi ila sıratükel mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi azim. Subhanel lezi yarani, subhanel lezi mekani, ya'lamu mekani, yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Rasulullah. Esselatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin. Salavatullahı aleyhim ve aleyna icmaîn. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel-mürselîn vel rabbil âlemin. El-Fatiha.